8. Üçüncü Cilt 59. Mektup. Bu mektup Şerefüddin Hüseyin için yazılmıştır. İnsanın her gün başına gelen şeylerin hepsinin Allahü Teala'nın iradesiyle geldiği ve bunun için hepsinden lezzet duyulması lazım olduğu bildirilmektedir. Hak Teala Muhammed aleyhisselam'ın dini yolunda ilerlemenizi ve sizi her bakımdan kendisine bağlamasını nasip eylesin. Kıymetli ve anlayışlı oğlum. Her gün insanın karşılaştığı her şey Allahü Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için Sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki: Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka rap arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. Evet. Fakirler, kimsesizler ve himayeniz altında yaşamış olan çok kimseler kendilerini gözettiğiniz ve koruduğunuz için rahat ediyorlardı. Üzüntü nedir bilmiyorlardı. Onların hakiki sahibi kendilerini yine korur. Siz her zaman iyiliklerinizle anılacaksınız. Allahü Teala İyiliklerinizin karşılığını dünyada da ahirette de bol bol ihsan eylesin. Selam ederim.